Thank mm -hmm. you. Merhaba 94.9 Açık Radyo'da Sinifil programında beraberiz ben Melis Behlil bu hafta Yeşimburul bizle değil programımızı Nick Cave ve Warren Ellis'ten bir besteyle açtık Far From Man 2 bu haftaki yeni filmlerimizden insanlıktan uzakta Loen de Zon filmi için yaptıkları parçalardan biriydi. Ee, bu hafta 7 yeni filmimiz var, çeşitli festival haberlerimiz var, film haberlerimiz var ama onlara geçmeden önce her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi verelim öncelikle. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 40 40. Programımızın e-mail adresi ise sinefiller.gmail.com Evet bu hafta başka sinema kapsamında Loan de Zon insanlıktan uzakta gösterime giriyor. Albert Camus'un misafir hikayesinden uyarlanmış bu filmin yönetmeni David Ölhofen başrollerde Vigo Mortensen, Reda Kateb, Cemal Barek ve Vincent Marten yer alıyorlar. Bu hafta aslında iki filmimiz geçtiğimiz seneki Venedik Film Festivali'nden geliyorlar. Bu onlardan biri Venedik'te küçük ödüllerden üçünü de kazanmış olduğunu belirtelim. Ee, film 1950'ler Cezayir'inde 1954 yılında Cezayir'de geçiyor. Çok birbirinden farklı iki adamın öyküsünü anlatıyor. Daru bir öğretmen, İspanyol. E, o yüzden hem Cezayirliler hem Fransızlar tarafından yabancı olarak görünüyor e, Cezayir'de. E, bir görev veriliyor kendisine. E, bir cinayet işlemiş olan birçok. E, bir e, Cezayirli e, Arap Müslümanı e, dağlardan geçirip şehre götürmesi, garnizona götürmesi gerekiyor. Bu iki adamın öyküsünü anlatıyor film. E, dediğim gibi Camus'dan bir uyarlama. Oldukça da iyi eleştiriler aldı gösterildiği filmler festivallerde. Bu haftanın ön plana çıkan filmlerinden biri. Bu haftanın diğer Venedik Film Festivali filmi ise Mangelhorn Hayallerimdeki Kadın. ...David Gordon Green yönetmiş filmi... ...başrollerinde Al Pacino... ...Holly Hunter, Chris Messina... ...ve daha çok yönetmen senarist olarak tanıdığımız... ...Harmony Corrine yer alıyorlar. Al Pacino'nun canlandırdığı... ...Angelo Manglehorn... ...ufak bir kasabada yaşıyor... ...bir çilingir... 40 yıl önce bir kadına aşık olmuş... ...kalbi kırılmış... ...ve hala hayallerinde... ...onu yaşatıyor... ...mektuplar yazıyor... ...onu bekliyor bir şekilde fakat... Hayat böyle geçmiyor tabii ve bir gün belki bunu değiştirebilecek bir fırsat çıkıyor karşısına. Ee, bu hafta bol müzikli bir haftamız var. Şimdi de Manglehorn'dan bir parçayla devam edeceğiz. Film için yapılmış müziklerden Explosions in the Sky ve David Wingo'dan Can You Believe It? Explosions in the Sky ve David Bingo'dan dinledik. Can You Believe It? Haftanın yeni filmlerinden Manglehorn, Hayallerimdeki Kadın filmi için yazılmış parçalardan biriydi. Evet bu hafta e, bol aksiyonlu filmlerimiz de var. Bunlardan biri e, Pixels, bir aksiyon bilim kurgu komedi. E, filmi Hollywood'un tanınmış yönetmenlerinden Chris Columbus Çevirmiş Başrollerde de oldukça iddialı bir kadro var. Adam Sandler, Kevin James, Michelle Monaghan ve Peter Dinklage. Ee, bir yanlış anlaşılma sonucu çıkan dünyalar arası bir savaş söz konusu. 1980'li yıllarda uzaya bir e, paket gönderilmiş, bir duyuru gönderilmiş. İşte başka olabilecek e, canlılara bir mesaj olarak. Ee, bunun içinde de işte 80'lerde olabilecek şeyler var fakat e, bu sayılar bunu biraz yanlış anlamışlar ve e, bunu bir e, meydan okuma daha doğrusu bir savaş ilanı olarak e, kabul edip içindeki Pac-Man, Donkey King gibi e, saldırgan görülebilecek bir takım oyunları bu oyunları yeniden üretip dünyaya ...geri saldırmaya karar vermişler. Böylelikle dünya Pac-Man, Donkey Kong ve 80'lerin bilimum oyunlarının saldırısı altında kalıyor. E böyle bir durumda da bundan başa çıkabilecek 1980'li yılların meşhur oyuncuları oluyor... Oyunculuk diye bir şeyin ilk defa video oyunculuğu, dijital oyunculuğun ilk defa oluştuğu dönemlerden. Şimdi biraz basit görünse de gözümüze önemli oyunlar bunlar. O oyunların kahramanları, o oyunların e, zamanında büyük şampiyonları işte şu anda ne yapıyorlarsa hayatlarında oradan çıkıp geliyorlar ve uzaylılara karşı dünyayı korumaya girişiyorlar ve yani bu haftanın en büyük bütçeli iddialı Hollywood filmi Pixels özellikle 80'li yılları ve o oyunları hatırlayanlara, sevenlere, 80'li yılların müziklerini de sevenlere bu hafta hitap edebilir. Haftanın diğer e, heyecanlı, hareketli aksiyon filmi ise bu sefer bir oyundan uyarlama Hitman Agent 47, Hitman Ajan 47... Alexander Bach yönetmiş filmi. Başrollerde Rupert Friend, Zachary Quinto, Hannah Ware ve Karen Hines yer alıyorlar. Ee, ajan 47 e, üretilmiş, genleri modifiye edilmiş bir ajan. O yüzden herkesten daha zeki, daha hızlı, daha güçlü. Fakat bu modifikasyon tabi belli bir formüle sahip ve bu formül kötü eline geçerse bütün dünya tehlike altında kalacak. O yüzden bunu bir şekilde engellemek gerekiyor. Bunun maceralarını anlatıyor film. Evet, şimdi tekrar bir parçayla devam edeceğiz. Pixels'dan 80'lerin müzikleri kullanılıyor demiştik. Queen'in We Will Rock You'sunun von Lichten vers versiyonu dinleyeceğiz. Evet Queen'in We Will Rock You'sunu dinledik. Von Lichten versiyonunu dinledik. Bu haftanın yeni filmlerinden Pixels'dan geldi. İki de korku gerilim filmimiz ve bir animasyonumuz var bu hafta ayrıca. Bu korku gerilim filmlerinden biri Thirteen Sins, 13 Günah. Bu aslında bir Tayland filminin yeniden çevrimi. Bakıyorsunuz son 5-10 senede e, uzak doğu korku filmlerinin, gerilim filmlerinin yeniden çevrilmesi son derece sık rastlanır bir durum oldu. E, bu da onlardan biri. E, Hollywood yeniden yapımını Daniel Stamm yönetmiş, Alman bir yönetmen. Başrollerde Mark Webber, Devon Gray, Ron Perlman ve Rutin, Rutina Wesley yer alıyorlar. E, film Elliot Brindle'ın hikayesini anlatıyor. Elliot kendi halinde bir adam, biraz silik hatta e, sosyal hizmetler görevlisi olarak çalışıyor. Ve çok da borcu var, bir yandan nişanlısı var, nişanlısına iyi bir hayat sunmak istiyor. Ama onun içinde paraya ihtiyacı var. E, böyle sıkışmış bir durumdayken bir telefon geliyor, diyor ki bir oyun teklifimiz var. Biz görevler vereceğiz onun karşılığında da para kazanacaksın 13 görevi de tamamladığında 6.2 milyon dolar geçecek hesabına ve ilk görevler çok zor da değil hakikaten hemen hesabına para da geçmeye başlıyor fakat oyun o kadar basit değil çünkü bir kere başladın mı bırakamıyorsun ve görevler giderek zorlaşmaya başlıyor giderek tehlikelleşmeye ve kanunun dışına çıkmaya başlıyor. Ee, ...bir şekilde hayatta kalıp... ...bunu çözmesi gerekiyor Elliot'ın. Filmin... E, ...aslında çok ufak bir detay... ...fakat ilginç bir yanı... ...çok e, sık görmediğimiz bir şekilde... E, filmdeki nişanlısının... ...siyahi bir kadın olması... E, ...Hollywood'un e, azınlıkların... ...temsili konusunda ne kadar... E, ...yetersiz kaldığını sık sık... ...bu programda konuşuyoruz. Burada e, böyle bir durum var... E, Elliot'ın kendisi de e, karakter olarak öyle çok alıştığımız süper kahraman gibi pek bir e, yakışıklı, becerikli ve kahraman bir tip değil. O açıdan bir inandırıcı yönü de var filmin. Haftanın diğer gerilim filmi, daha klasik gerilim korku filmi Sinister 2* Lanet 2. Kieran Foy yönetmiş. Başrollerde Shannon Sussman, James Ransom ve ikizler Robert Daniel Sloan ile D'Artagnan Sloan yer alıyorlar. İlk filmdeki mit devam ediyor. Yeni bir aileyle fakat Şerif e, ilk filmden kalmış. E, ölen arkadaşının çözemediği seri cinayetleri çözmek istiyor. Kasabaya yeni taşınan da bir aile var. Bir anneyle ile ikiz oğulları. E, evlerinde bir kutu eski film buluyorlar ve oldukça e, korkunç görüntüler var bu filmlerde. Bunları izliyorlar da ve çocuklardan biri biraz garip davranmaya başlıyor. Ee, böyle filmleri bulunca izlenmemesi gerektiğini sinefil dinleyicileri tabii ki biliyorlar. Evet yine böyle bir ev, lanet ve ailenin kurtarılması hikayesi var. Karşımızda Sinister 2 Lanet 2'de. Aileli bir diğer filmse çok farklı bir yerden geliyor. Bir animasyon, bu haftanın tek animasyonu. güç Petit Oiseau Grand Voyage minik kuş olarak çevrilmiş e, Fransız filmi Christian de Vita yönetmiş Baş, e, Türkçe seslendirmede dağıtımcıya da teşekkür edelim genelde Türkçe seslendirenlerin adını öğrenemiyoruz zira Ahmet Taşar, Sercan Gidişoğlu, Aysun Topar ve Tülay Bursa seslendirenler e, minik kuş kimsesiz bir kuş tek bir arkadaşı var o da e, bir uğur böceği hep bir aile özlemi içinde e, ve bir gün Bakıyor ki e, bu arkadaş Uğur Böceği bir aile var Afrika'ya gitmek istiyor göçmek istiyorlar fakat yolu bilmiyorlar bizim minik kuşumuzu bu bilir yolu diyerek öne sürüyor ve hep beraber pek bilmedikleri bir yolda Afrika'ya doğru e, bir yolculuğa girişiyorlar e, minik kuş filminde. Evet bu hafta 7 e, yeni filmimiz bunlardı haberlere geçmeden. Tekrar bir müzik parçası çalalım size. Bu sefer Thirteen Sins 13 günahtan gelecek. Josh Garrels'ın Rise parçasının Kai, Kai Remax'ini dinliyoruz. Yeah. Josh Garral's'ın Rise adlı parçasını dinledik. Kaikai Remix'ini bu haftaki yeni filmlerden 13 Günah, 13 Sins filminin kapanış parçasıydı. Evet bu 7 filmin üstüne yavaş yavaş e, artık Eylül'le beraber çeşitli gösterim etkinlikleri artmaya başlıyor. Yazın gerçi çeşitli açık hava gösterimleri duyurduk ama e, müzelerin tekrar açılma dönemi geliyor, yaz bitiyor. Mesela 4 Eylül Cuma akşamı gelecek hafta Pera Müzesi'nde Kendin Çek Kendin Göster etkinliği var BYOB Bring Your Own Beamer ee, küratörlüğünü Maybe Art Projects üstleniyor ee, önümüzdeki cuma günü saat 7'de gerçekleşecek Pera Cafe'de 2010 yılından beri düzenlenen bir etkinlik bu İstanbul'da ikinci defa yapılacak ee, ve alternatif e, filmler kısa filmler e, gösteriliyor e, çeşitli Genç sanatçıların yönetmenlerin Zafer Akşit, Nurhan Avcı Eray Dinç, Lara Kamhi Nazlı hera Ergin Soyal Berkay Tuncay gibi isimler var ee, Gelecek Cuma Gerçekleşecek Pera Müzesi'nde ee, Bu hafta Festivallerden Daha doğrusu Toronto Festivali'nden Haberler geldi çünkü Toronto Festivali Oldukça yaklaştı Eylül'ün başında gerçekleşiyor Ve çeşitli programlarının ee, bir kısmını açıklamışlardı ama geri kalanları da geçtiğimiz hafta içinde açıklandı. Ve bu sefer oldukça yoğun bir Türkiye sineması varlığı görüyoruz Toronto'da. Bunun e, sevindirici haberlerini de sizinle paylaşmak istiyoruz. E, festivalin e, Çağdaş Dünya Sineması programında 60 film var. E, mesela bunların iki tanesi Türkiye'den gidiyor. Bu oldukça iddialı bir bölümü festivalin. Ve e, bu filmlerden biri e, Ivy Sarmaşık e, Tolga Karaçeli'nin filmi Sundance'da yapmıştı zaten premierini. Diğeri ise premierini e, önümüzdeki haftalarda Venedik'te gerçekleştirecek olan Abluka o da Frenzy adıyla oynayacak uluslararası festivallerde Emin Alper'in filmi. Ayrıca bu seçkideki filmlerden altı tanesi e, söyleşiler içinde çekilmiş, e, seçilmiş, e, akademisyenlerle yönetmenleri buluşturan bir program bu. Toronto Üniversitesi'nin Monk School of Global Affairs e, okulundan gerçekleşiyor. E, bu altı filmden bir tanesi de yine bu bölümde gösterecek olan Abluka. E, Üniversitenin e, hocalarından hatta yöneticisi bu dediğim de e, programın Munk School'un yöneticisi Steven Toop ile bir söyleşi gerçekleştirecek. E, uluslararası insan hakları e, uluslararası ilişkiler ve bu filmi e, bir şekilde bir araya getiren Emin Alper'in aynı zamanda akademisyen olduğunu da düşünürsek çok da e, hoş olacak gibi görünüyor. Toronto'da Olanlar için tabi e, güzel bir fırsat bizi Toronto'dan dinleyen varsa ya da Toronto'ya gidebilecek olan varsa festivali. Bunun dışında Türkiye'den filmler e, bir tanesi özel e, sunumlar bölümünde e, Deniz Gamze Ergüven'in Mustang filmi gösterilecek ki zaten kandan beri çok e, ilgi topluyor bu film. Kısa filmlerin gösterildiği Shortcuts bölümünde ise Ziya Demirel'in Salı filmi gösteriliyor Toronto Film Festivali kapsamında. Yine e, Toronto'dan bir diğer haber, e, Wavelength adlı bölümden biraz bahsetmek istiyorum. Biz böyle uzaktan bakıp biraz sadece e, imranmekle yetiniyoruz ama bu aslında festivallerin son dönemlerde sinemaya yaklaşımlarını da ...nasıl değiştiğini gösteren bölümlerden biri ve bu anlamda bütün dünyayı da ilgilendiriyor. Bunu Rotterdam özellikle başlamıştı birkaç sene önce. Alıştığımız anlatı veya belgesel filmlerinin dışında farklı türleri, farklı şekillerde üretilmiş, tüketilebilecek... ...görsel, işitsel işleri festivale katma çabasıydı bu. Ki bunun içinde video sanatı da oluyor. Daha çok galerilerde, müzelerde tüketilen, izlenen işler olabiliyor. Daha uzun filmler ya da diziler olabiliyor. Bu senede Toronto'nun bu bölümü oldukça iddialı 54 iş gösterecekler. Bunlar filmler, videolar, enstallasyonlar. Mesela bunların arasında özellikle bizim de heyecanla beklediğimiz ve Muhtemelen festivallere gelebileceğini tahmin ettiğim kanda, zira premierini yapmıştı. Miguel Gomes'in e, yeni üç bölümlük upuzun e, filmi e, Arabian Nights, Bin Bir Gece. E, Chantal Akerman ve Chaiming Lange'in e, filmleri. E, Sergei Loznitsa'nın yaptığı bir e, montaj filmi. Bunların hepsi daha alıştığımız e, yapımların dışında yer alan filmler. Bunlara ilaveten, bunlar tabii sinemadan tanıdığımız isimler ama e, sinemayla güncel sanatların e, nasıl bir araya geldiğini göstermek üzere daha çok sanat alanında tanınmış isimlerin de filmleri var veya e, enstelasyonları var. Ben Rivers'ın yeni filmi mesela ya da geçtiğimiz senelerde çeşitli sanat işleri, sanat e, eserleriyle ödüller kazanmış olan İsimler ki bunlar e, sinemada çok tanınan isimler değil. Onların e, eserleri gösterilecek. E, Baluaz Art ödülünü kazanan İngiliz Beatrice Gibson ve Fransız Mathieu Klebe Abonenk gibi ya da Abraç ödülünü alan Ito Barada gibi e, çok farklı isimler e, Toronto'da işlerini gösterme fırsatı bulacaklar. Umarız e, bize de gelir bunlar artık. Biennale olur, festivali olur. Önümüzdeki aylarda görürüz. Evet e, bir de Rusya'dan haberimiz var. Oldukça da e, sevindirici bir haber. Pride, Onur filmi ki bizde de geçtiğimiz aylarda gösterime girmişti. Ee, Rusya'da gösterime sokulacağı haberi geldi. Art House adlı bir dağıtımcı e, özellikle yabancı filmler, bağımsız filmler gösteren bir dağıtımcı filmin gösterim haklarını e, almış ve Rusya'da gösterecek diye planlanıyor. Şimdi bu tabi normal bir ülkede, normal bir şey bir filmin gösterilmesi ancak Rusya e, son senelerde e, eşcinsellere karşı çeşitli yasalar çıkarmakta e, ve eşcinsel ilişki içeren filmler ya da bunun imasını içeren filmler 18 yaş e, sınırına takılıyor. E, 2012 yılında Pride, Onur filme adını veren yürüyüş e, Moskova'da 100 yıllığına yasaklandı. Ve e, son senelerde dediğim gibi bu ciddi bir problem haline geldi. Bakalım filmin gösterimi hakikaten gerçekleşebilecek mi? Ne kadar e, buna bir polis e, müdahalesi olacak olmayacak göreceğiz. Bu şirket bu arada şöyle de bir özelliği var birkaç sene evvel arada ismi değişmiş bir önceki şirket iflas etmiş yeniden başka bir isimle kurulmuş ama aslında mavi en sıcak renkleri de Rusya'ya getiren şirket olduğunu söyleyelim. Ve bu vesileyle biz Sinefil olarak Sanchakin'i çok sevdiğimiz Pride'den Onur'dan bir parça daha çalalım size. Shirley and Company'den Shame Shame Shame. Early Young dinledik. Shame Shame Shame Pride onur filminden geldi. Rusya'da gösterime girecek olmasının şerefine çaldık. Ee, birkaç haberimiz daha var. Yeni e, bir proje, e, yeni bitirilmiş bir proje e, hakkında biraz konuşmak istiyorum. Zira bizim bu programda sık sık e, bahsettiğimiz sinema sektöründe kadınların yer almasıyla alakalı... Buttercup Bill adlı filme dair bir haberimiz var. Filmin yapımcılarından biri Sadie Frost. Sadie Frost'u daha çok oyuncu olarak tanıyoruz ama son senelerde e, yapımcılık da yapıyor kendisi. E, ve kendisi bir de arada bir master bitirmiş e, ve master'ını yaparken tezini... E, Sinemacı kadınlar, yönetmen kadınlar üzerine e, yapmış ve aile hayatının bunu nasıl etkilediği sinema sektöründe kadınların neden daha az yer aldığı e, gibi e, konulara eğilmiş. Ve e, bunu araştırırken de e, tekrar fark etmiş ki İngiltere'de de durum çok farklı değil, çok az kadın var ve biraz da neredeyse Deney gibi e, bu yapım şirketinin, e, kendisinin yapım şirketinin e, yapacağı bir sonraki filmin e, ekibinin %80'inin kadın olmasını sağlamış. Bu da Buttercup Bill filmi oluyor. Filmin yönetmenleri Remy Bennett ve e, Emily Richard Frozen. Bennett soyadı tanıdık geldiyse Remy Bennett e, şarkıcı Tony Bennett'in da torunu oluyor aynı zamanda. Ayrıca filmin başrolünü de üstlenmiş e, Bennett. Böyle bir bu konularda kafa yoran insanların aynı zamanda sinemacı olup bunu pratiğe geçirmeleri de ilginç bir durum teşkil ediyor Ama kendisinin yapacağı Sadie Frost'un bundan sonra yapacağı diğer projelerin çoğunda alışık olduğumuz gibi Daha çok erkek çalışanlar olmaya devam edecekmiş ama yine de böyle bir istisna Olacak arada yüzde 80'i çalışanların kadın olduğu. E, İngiltere'de e, başka bir araştırma son yıl, 20 yılın en çok gişe yapan 2000 filminin sadece yüzde 23'ünün çalışanların kadın olduğunu e, ortaya çıkarmış e, çeşitli endüstrilerde. Bu, bundan bile az olabiliyor. E, bir haberimiz de e, yeni bir proje, yeni bir film, daha doğrusu bir dizinin filme dönmesi Light of the Concord adlı e, kült statüsü artık edinmiş olan dizinin filminin de geleceği haberleri çıktı. Geçtiğimiz hafta daha doğrusu konfirme edildi. E, Jemaine Clement tarafından e, bu dizinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Jemaine Clement tarafından ama zaman konusunda bir şey söylenmedi. Türkiye'de de geçtiğimiz senelerde televizyonda oynamıştı Flight of the Concords. Yeni Zelanda'nın en popüler dördüncü folk grubu kendileri. Aynı zamanda öyle bir iddiaları var. Onlar hakkında bir mockumentary vari bir diziydi bu. Gayet soğuk bir mizah anlayışı da içeren ve kendi şarkılarını da içeren o parçalardan birini çalmak istiyorum. Ben şimdi sizlere alışık olduğumuz bir aşk şarkısı gibi başlayıp sonra farklı yerlere giden Song for Sally'yi dinliyoruz Flight of the Concord's'dan. Sally I love you Sally I love you Sally I need you Sally I need you. I love and need and want you to. I don't just love and need you. I love and need and want you to, too. Yeah, well, I love need and want you to, too, too. It's too many now. It's just ridiculous. Oh, you could be with me. Oh, you could be with me. If you wanted to be. If you wanted to be with me. Or me only thing stopping you from being with me Is that you don't want to be with me It's the same with me, except with me But if you did, I'd hold you tight into every single night And we'd fall asleep together And we'd wake up in the sunlight Well, maybe I'm a dreamer But maybe one day you'll see The and dreamer. that she gets it Stop cock-blocking me what wild effects Love stop a star money but it could set us up financially if you came back to me or me. Sally I wrote you this song so I could tell you how much I love you quite a lot actually um, even sometimes a little bit more than my current girlfriend. Sally I co-wrote this song to tell you how much I love you quite a lot actually. Well, he's basically said just the same thing. I think he's been looking over at my bit of paper, except for the girlfriend bit. Ooh, I love you. I love you, you, you. And I need you. I need you, you, you, you, you. I need to be with you. Ditto with that. Because you and me, we were meant to be. Frat's got a girlfriend. Yeah, Sally and meant to be. Brent, you got a girlfriend. Yeah, well, I'd break it off with her if I knew Sally wanted to be with me. Well, just so you know, Sally, unlike Brett, I'm available immediately. Sally, I love Flight of the Concords'dan dinledik. Song for Sally, Flight of the Concords'ın mizah anlayışına da bir örnek teşkil etti. Aslında bilmeyen dinleyicilerimiz için e, Flight of the Concords dizini, dizisinin filminin de yapılacağı haberleri üzerine e, çaldık bu parçayı. Bir proje haberi de e, bu sefer Hollywood'dan geliyor. American Sniper, keskin nişancının e, senaristi bu sefer yönetmen olarak bir filmin başına geçiyormuş yine bir asker hikayesi anlatacakmış ee, bir önceki filmin problemli yanları düşünülünce e, insan biraz şüpheye düşüyor tabii ama e, Başrol içinde şu anda Miles Teller ile konuşmalar devam ediyormuş Whiplash geçtiğimiz sene adını duyuran genç oyuncu e, Bu yılda Fantastic Four'un başrollerinden birindeydi Fakat o da oldukça kötü eleştiriler almıştı e, Whiplash sonrasını nasıl e, kariyerine devam edeceği ...sinefiller arasında merak edilen bir konuydu Miles Teller'ın. Evet, iki tane de emlak haberimiz var programı bitirirken. Bunlardan bir tanesi Goonies filminin çekildiği evle ilgili... Amerika'da Oregon'daymış bu ev ve 80'li yıllarda çok popüler bir filmde 1985'te çıkmıştı The Goonies. Belli bir jenerasyonun çok iyi hatırlayacağı bir macera filmidir. Çocukların grup halinde müthiş bir serüvene çıktıkları. Fakat o kadar çok hayranı varmış filmin ki o kadar da evi görmek istiyorlarmış ki artık ev sahibi. Pişman olmuş ve evin etrafını çitle çevirip yaklaşmayı yasaklayan çeşitli ilanlar asmış. Bakalım ne kadar başarılı olacak. Böyle hakikaten tahta perde, işte bez germe falan gibi şeyler yapması gerekmiş. Tabii evi alırken ne düşünüyordu bu konuda, ne bekliyordu onu bilemiyoruz. Bunu demişken başka bir film evinin de satılığa çıktığını duyuralım ama aynı çekiciliğe sahip olmayabilir bu ev Pittsburgh'de bir ev ee, ve Buffalo Bill'in evi ama Buffalo Bill derken kuzların sessizliğindeki Buffalo Bill söz konusu olan e, o meşhur katilin e, kaçırdığı kızı bodrumunda sakladığı Jodie Foster'ın e, Clarice karakterinin gelip kapıya dayandığı ev şu anda e, satılık almak isteyenler için e, oldukça da ucuz 300 bin dolarlık dört katlı kocam pardon dört katlı değil dört yatak odası var sadece ee, oldukça büyük bir ev bodrumu yokmuş bu arada en azından filmde gösterildiği bir şekilde e, içinde kaçırılan insanların saklanabileceği bir bodrum yokmuş onu bekleyenler için biraz hayal kırıklığı olabilir ama eğer e, kuzuların sessizliğinin e, katil evinin içinde oturmak istiyorsanız böyle bir fırsat var şu anda Evet bu haftaki programımızın sonuna geldik. Ee, Teknik Masa'da Batu'ya çok teşekkürler. Bu haftaki destekçilerimiz Okan ve Ahu Acar'a da çok teşekkür ediyoruz. Ve haftanın yeni filmlerinden Pexels'dan bir 80'ler klasiği ile veda edeceğiz sizlere Spender Ballet'den gelecek True. İyi seyirler, iyi hafta sonları.